Men arafe nefseh, fekad arafe rabbe. Nefsini tanıyan, Rabbini de tanır. Tasavvuf. Tasavvuf, Cenab-ı Hakk'ı kalben tanıyabilme sanatı. Bir arınma disiplini. Allah'tan uzaklaştıran her şeyden sakınarak takvaya erebilme yolu. Ruhani bir neşe içinde daimi bir tekamül mektebi. Nefse karşı sulhü olmayan bir cenk. Zira nefs ancak büyük cihatla terbiye edilebilen, Sırlarla dolu bir kuvvet. İmtihan sırrının şifresini, Hakka kul olabilmenin düstur ve ölçülerini, feyz ve ruhaniyetle damarlarımızda dolaştıran bir hususiyet. Bütün muhtevası ile tasavvuf, nefsi ruhaniyetin emrine amade kılmanın talim, terbiye ve tezkiyesi. Yine tasavvuf, teslimiyet pınarından kana kana içmenin, imanı ihsan gibi yüce bir ufka taşımanın diğer adı. Her zaman ve mekanda hakkın takdirinden memnun olarak Allah'la dost kalabilme sanatı. Hayatın metcezirleri, değişen şartları ve sürprizleri karşısında muvazeneyi koruyup şikayet ve sızlanmayı unutarak daima güzel bir kul olabilme mahareti. İç alemini ikmal gayreti içindeki müminin diğergâm bir gönülle mahlukata yönelerek onların ihtiyaç ve eksikliğini şefkat ve merhametle telafi etme mesuliyeti. Hasılı tasavvuf, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi aşk ile yakından tanıyabilme. Onun yüce karakter ve şahsiyetinden nasip alarak dini ruhaniyetine uygun bir tarzda yaşayabilme gayretidir. Tasavvuf Silsile-i Şerife bahsine geçmeden evvel mürşid-i kamillerin asıl hizmet sahasını teşkil eden tasavvufu mümkün olduğu kadar efradını cami, agyarını mani bir şekilde idrak etmek elzemdir. Efradını cami, agyarını mani Gerekli bütün unsurları ihtiva ederken gerekmeyenleri de dışta tutan yani ne olup ne olmadığını ifade eden tam bir tarif demektir. Aksi halde tasavvuf ehlinin ve bilhassa da onun üstatları mevkindeki mürşidi tam manasıyla anlaşılması mümkün değildir. Tasavvufun menşei Tasavvuf, İslam'ın kalbi hayatı, özü ve ruhani yönüdür. Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i seniyyeyi yüksek bir kalbi keyfiyetle, hayatın her safhasına intikal ettirebilme gayretiyle yaşanan, manevi bir arınma ve tekamül yoludur. Allah Teala'nın indirdiği bütün dinlerin deruni tarafıdır. Hz. Adem aleyhisselama ruh üflemesiyle başlayan yüce bir nasibin ahir zaman nebisindeki zirve tezahürlerinden muhabbet dolu gönüllere akseden feyz ve ruhaniyet şebnemleridir. Cenab-ı Hak bizlerden istediği kamil insan modelini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek şahsında sergilemiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayatın her sahasında üsve-i hasene en güzel örnek şahsiyet olduğu gibi insanları terbiye ve teskiye etme hususunda da en güzel örnektir. Onun peygamber olarak pek çok vazife ve salahiyeti bulunmaktadır. Ancak bunlar içerisinde Cenab-ı Hakk'ın O'na verdiği şu dört vazife ön plana çıkmaktadır. 1- İlahi Vahiy Almak Cenab-ı Hakk'ın dileyip lütfetmesiyle gerçekleşen bu vahiy alma keyfiyeti rivayete göre ''Bugün size dininizi ikmal ettim. Üzerinize olan nimetimi tamamladım.'' Ve sizin için din olarak İslam'dan razı oldum. El-Mai'de üç ayet-i kelimesinin nüzulü ile son bulmuştur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hatem Enbiya, yani son peygamber olduğu için, onun dar-ı bekaya irtihali ile bu vazife nihayete ermiştir. İki, İki, Kur'an-ı Kerim'le nazil olan hüküm ve hakikatleri söz ve fiilleriyle izah etmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu ilmi salahiyeti, karşılaşılan yeni meseleler için asli ve fer'i delillere dayanarak verdikleri iştihatlarla müştehitler tarafından devam ettirilmiştir. Bu keyfiyet mezhepleri meydana getirmiştir. 3- Dinin emir ve nehilerini müessese ve nizam halinde tatbik eden ve canlı tutan siyasi ve idari otoriteye sahip olmak. Bu otorite halifeler yani ulul emr tarafından devralınıp devam ettirilmiştir. 4- Ruhlarda tasarruf etmek suretiyle insanların iç âlemini teskiye ve terbiye etmek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu vazife ve salahiyetinin nesilden nesile teselsülü, tasavvufun temelini teşkil etmektedir. Nasıl ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ait olan vahiy alma dışındaki bütün vazifelerin onu takip edenler tarafından bir şekilde devam ettirilmesi zaruri ise, onun, insanların iç âlemini teskiye ve tasfiye edip, manevi olgunluğa ulaştırma vazifesinin de, peygamber varisi mürşid-i kâmiller tarafından, kıyamete kadar devam ettirilmesi aynı şekilde zaruridir. Zira, Mü'minlerin sadece zahirinin değil, batınının da temizlenmesi, ancak ve ancak böyle bir manevi terbiye neticesinde mümkün olabilir. İşte tasavvufi usul ve esasların ana menşe'i, ruhu Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde mevcut olan bu nebevi faaliyetin her zaman ve mekanda devam ettirilmesinden ibarettir. Yani tasavvuf, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin manevi ve ruhani otoritesinin müesseseleşerek yaşayan şeklidir. Onun manevi otoritesi, kendisinden sonra bu işe ehil sahabiler, tabi'in ve sonraki nesiller tarafından günümüze kadar devam ettirilmiştir. Bununla birlikte tasavvufun günümüzdeki manasıyla sistemli bir ilim olarak tedvini ve süluk edilen bir yol olarak ortaya çıkışı Hicri 2. asra tekabül etmektedir. Asr-ı saadette kelam, itikat ve fıkha dair mezhepler de henüz teşekkül etmemiş ilmi usuller dahilinde tedvin edilmemişti. Ancak o zaman da itikadi, fıkhi vesaire hükümler mevcuttu ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarafından sahabeye talim ve tatbik ediliyordu. Belli bir süre sonra mesela fıkıh ilminde otorite sayılan büyük alimlerin içtihatları talebeleri tarafından benimsenip sistemleştirilmiş ve bu farklı usullere mezhep adı verilmiştir. Mezhepler de o büyük alimlerin isimlerine nispet edilmiştir. Diğer İslami ilimlerde olduğu gibi, tasavvufun engin muhtevası da telkin ettiği züht ve takva duygusu, insanları ulaştırmak istediği ihsan ve Rabbânilik ufkuyla aynı minvalde, asr-ı saadette yaşanıyordu. Sahih tasavvuf anlayışının temel aldığı bütün düsturlar, Kur'an-ı Kerim ve Asr-ı Saadet'te Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının hayatında mevcuttu. Aradan zaman geçtikçe Asr-ı Saadet'in o feyizli hayatını devam ettiren takva ehli alim ve arifler, halkın dünyaya ram olup gaflete dalmasına mani olmak gayesiyle rızayı ilahi için onlara nasihatte bulunmaya başladılar. Bu zevatın bir çığır açmak, bir hayat üslubu meydana getirmek gibi maksatları da yoktu. Gaye, İslam'ı özüne uygun bir şekilde güzelce yaşamak ve ibadetleri Kur'an ve sünnette bildirildiği üzere ihsan kıvamında ve huşu ile ifa edebilmekti. Ancak onların sohbet ve nasihatlerinden istifade ederek hallerinden hisse alanlar bu zatları, kendilerine manevi birer rehber, üstad ve mürşid kabul ettiler. Bu kimseler onların nasihatlerini, yani mümini ruhi olgunluğa erdirip, hakkı ulaştıran terbiye ve teskiye metotlarını sistemleştirerek, manevi bir disiplin haline getirdiler. Neticede bu üstatların isimlerine nispet edilen talikatlar meydana geldi. Nakşibendiye. Kadiriye, Mevleviye gibi. Her tasavvuf kolunun hakka vasıl olma yolunda izlediği usul ve metotlara tarikat adı verilmiştir. Zamanda farklı metotlar takip eden muhtelif tarikatler meydana gelmiştir. Böylece her mümin manen arınmak ve ruhen olgunlaşmak için kendi mizaç ve karakterine uygun bir tarikate intisap etme imkanı bulabilmiştir.